Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugün Kur'ani ahlak başlıklı derslerimizin üçüncüsünü, üçüncüsünü işleyeceğiz. Kısaca hatırlatacak olursam daha önce ahlaki mükellefiyet ve ahlaki mesuliyetten söz etmiştik. Mükellefiyet yani yükümlülük ve mesuliyet olan bir yerde mükellefiyetin ve yükümlülüğün sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde mutlaka bir müeyyide gerekli. Müeyyidesiz bir sorumluluk düşünülemez. Eğer bir şeyi yapmaya mecbur kılınmışsanız o şeyi yapmamanız halinde bir sonucu olması lazım. O şeyi yapmamanız halinde bir cezası olması lazım. Yapmanız halinde de bir mükafatı ödül. İşte bu ceza ya da mükafata biz ne diyoruz? Müeyyide. Müeyyide, üç başlık altında ele alınmalı. Bir, ahlaki müeyyide. İki, kanuni müeyyide. Üç, ilahi yani uhrevi müeyyide. Müeyyide başlığı altında konuşacağımız meselenin bizim için ne kadar önemli olduğunu şu anda yaşadığınız bu çağda çok daha iyi anlamış olmanız gerek. Müeyyidesiz bir İslam, pençeleri, dişleri ve tırnakları sökülmüş bir arslana benzer. Müeyyidesiz her din ve her ideoloji aynı kapsamına girer. Suçun işlendiği bir yerde... Ya da sorumluluğun yerine getirilmediği bir yerde, yükümlülüğün, mükellefiyetin terk edildiği, ihmal edildiği bir yerde, eğer size bir müeyyide uygulanmıyor ise, o zaman tesliği kıranla suyu getiren bir oluyor. Testiyi kıranla suyu getirenin bir olduğu yerde kimse adaletten söz edemez. Bu dinin sahibi Allah'tır. Allah'ın koyduğu bir dinde, bir nizamda testiyi kıranla suyu getiren elbette bir olmayacak. Testiyi kıran cezalandırılacak, suyu getiren, ödüllendirilecektir. İşte buna müeyyide diyoruz. Bugün, İslami camiada, ahlaki zaaf, bu kerteye ulaşmış, içinde yaşadığımız toplumda, Müslümanlar dahi birbirleriyle olan ilişkilerinde, birbirlerine karşı muamelelerinde her türlü ahlaksızlığı reva görür olmuşlar, güven ve emniyet zedelenmiş ise, bunun temelinde yatan sebep, şu üç ahlaki müe müeyyidenin olmayışı ya da bu üç ahlaki müeyyideden ahlaki olan ve hukuki olan müeyyidelerin bulunma eşiğindedir. Öyle ya. Yaptığınız yanınıza kalıyor. Eğer davranışlarınız sonucunda hesap vermiyorsanız, eğer Müslüman olduğunuzu söylediğiniz halde Müslüman olmanın getirdiği yükümlülükleri taşımayı taşımıyor, taşımak istemiyor, sorumluluğunuzdan Kaytarıyor ve bunun sonucunda da herhangi bir ceza ile karşılaşmıyorsanız işte sonuç. Bugün içinde yaşadığımız bu vahim durum olacak. İçinde yaşadığımız bu vahameti hepiniz çıplak gözle görüyorsunuz dostlar. Bunun temelinde yatan en büyük sebep olarak ben müeyyidesizliği görüyorum. Bu müeyyidelerden birincisi olan ahlaki müeyyide bahsini bir miktar açmamız gerekiyor. Ahlaki müeyyide öncelikle vicdana taalluk eden bir meseledir. Ahlaki müeyyidenin uygulandığı mekan vicdan bedendir. Hukuki müeyyidenin, <gülüyor> Hukuki müeyyidenin muhatabı bedendir. Ahlaki müeyyidenin mekanı ve muhatabı ise vicdandır. Dolayısıyla ahlaki müeyyiden söz edebilmek için bir insanda vicdanın ölmemiş olması gerekir. Vicdanın kararmamış olması gerekiyor. Vicdan kalbin fakültelerinden bir fakültedir. Yüreği kararmış olan, kalbi mühürlenmiş olan bir insanda vicdan aranamaz. Dolayısıyla vicdan imanın barındığı merkezden Fışkıran bir kalbi fazilet ve erdemdir. Dolayısıyla vicdan kalp taşıyan her bir insanın insan oluşunun en büyük vesikasıdır. Vicdan insanın eylemlerini ilk muhakeme ettiği mahkemedir. Vicdan her bireyin ahiretten önce kendisini hesaba çekebileceği kendi hakiminin kendisi olduğu mahkemedir. Dolayısıyla vicdan mahkemesinde eylemlerinizi yargıladıktan sonra vicdanen rahat iseniz, huzurlu iseniz, o eyleminiz vicdanınıza ödül getirmiş demektir. Eğer o eylem mesuliyetiniz çerçevesinde menfi olarak nitelendirilebilecek bir eylemse, o eylem o fiil ahlaki kategoride menfi fiiller arasında yer alıyorsa... O zaman vicdanınız azaba uğrayacak. Buna vicdan azabı diyor. İşte bu da kendi kendinize vereceğiniz cezadır. Bakın, vicdanın kişinin amellerini yargıladığı ilk mahkeme olması hususunu ifade eden Efendimizin, Birçok hadisi bulunmakta. Bunlardan birkaçını size aktarmak için buraya aldım. Men sa'ethu sayyiyetehu ve serrathu hasenetehu fe huve mu'min. Vicdan, iman barometresidir. Kişi imanının ölçüsünü Vicdanıyla ölçebilir. Bu hadis, müsnedde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde zikredilen bu ilginç hadis, ifade, işte bunun en güzel delili. Bir kimse ki iyiliğine seviniyor vicdan mahkemesinde. Sorumluluğunu yerine getirdiği zaman ferahlık duyuyor. İçine bir güzel huzur yayılıyor. Yüreği sanki cennet bahçesine dönüyor. Bir kötülük işlediğinde, bir kusur işlediğinde, bir hata işlediğinde, bir ayıp ve günah işlediğinde, insanları kırdığında eğer vicdanı kararıyor ve kendisini suçlu hissediyor, kendisini affedemiyorum ise fe hu vicdanı ölmüş bir adam eylemlerinin ölçüsünü hiçbir zaman <gülüyor> vicdan mahkemesinde veremiyor dolayısıyla dostlar Kendinizi yargılayacağınız ilk mahkeme vicdan mahkemedir. Ama ya vicdanınız yoksa vicdansızsanız o zaman mahkeme yok. Kim yargılayacak? İşiniz ya dünyevi bir mahkemede yargılanmak ya da ilahi mahkemede yargılanmaya kalmış demektir. Eğer ilahi mahkemeye gitmek istemiyorsa suçun, eğer ilahi mahkemede görülmesini istemiyorsanız eyleminizin öncelikle vicdan mahkemenizde yargılayıp o mahkemede vardığınız sonucu Biz her amelimizde bunu fark ediyoruz. Sizler de fark edersiniz. Mesela bir insan namazı kılmadığı zaman eğer vicdanlı ise vicdan mahkemesini yerle bir etmemiş vicdanını bir hakim gibi amellerinin başına dikmişse namazınızı kılmadığınız ya da kazara uyuyarak Uyuya kalmak, kalmaktan dolayı geçirdiğinizde vicdanınız şöyle inceden inceye bir sızlar. Zayıf bir hadiste öyle buyurulur ya. Hardal danesi kadar imanı olan cennete girer buyurulunca sahabeden biri sorar: Hardal danesi kadar imanın olduğunu nereden anlarız yarısı? cevap şudur. Bir sabah uyuyakalır da namazı kaçırırsınız. Ve o gün akşama kadar ciğerinizin ortasına bir hançer saplanmış gibi sızı duyarsınız ya, işte o hardal tanesi kadar iman olduğuna delal edin. İşte ...ses verir. ...bazı şeylere... ...vicdanınız itiraz eder... ...dayanamaz... ...vicdanını kirletmemiş... ...vicdanı pırıl pırıl... ...tutan insanların... ...vicdanı yeryüzündeki hiçbir... ...zulme evet diyemez... ...velev ki bu zulüm... ...insana değil hayvana yapılsın... ...bırakınız hayvanı... ...bir cansıza yapılsın... ...bir bitki haksız yere hiç ihtiyacı olmadan koparılmışsa, bir çiçek susuz kalmışsa, bir ağaç lüzumsuz yere kesilmişse yine onun vicdanı rahatsız olur. <gülüyor> Aç kalmış bir köpek affedersiniz. Fazla yük vurulmuş bir merkep kamçılanan ve kırbaçlanan bir at bile onun vicdanında mahkes bulur ve vicdan yeryüzünün uzak mekanlarındaki yoksulların açlıktan kırılması, kendisinin hiçbir kan, hatta din bağı olmayan insanların mazlum olarak zulme uğraması, işkenceye uğraması, vatanlarından, yurtlarından, yerlerinden edilmesi, Angola'dır, Ankara'dır diye fark etmeden, Vicdanında makez bulur ve titrer. İşte vicdan muazzam bir birey mahkemesidir. Vicdanı Allah her fıtrata yerleştirmiştir. Allah'ın yaratılışta, hilkatte her insana yerleştirdiği muhteşem bir mahkemedir. O mahkemede her eyleminizi yargılayacaksınız. Yargıladıktan sonra eğer o mahkemede geçer not almışsa eyleminiz ondan sonra diğer mahkemeler için kendinizi bir parça rahat hissedebilirsiniz. <gülüyor> Yine Efendimiz bir başka hadisinde buyurur. Kırmızı sıfatul kıyame. El-Mu'minu <gülüyor> El-Mu'minu yara zhenbehu fevgahu kel cebel Mü'min odur ki günahını omuzunda bir dal gibi hisseder. Mü'min odur ki günahını omuzunda bir dal gibi hisseder. bir günah işler. O günah, ile ilişki kuracağı her an gözünün önüne gelir. Gözü dolar, gönlü dolar. İnsanlar, kendisine ne iyisin dediklerinde ya da böyle baktıklarında hemen o acizane öyleyimdir vesaire gibi burnunu havaya kaldırmayıp hemen günahını hatırlar. Omuzunda bir dağ gibi oturan başkalarının hiç önem vermediği o günahdır. O günahın altında onu ezilmiş iki büklüm bulursun. Günahının tevbesini öyle yapmıştır ki o tevbe o insanın belini adeta iki i̇şte bin sevaba bedel bir günahtır o. İşte o mü'mindir buyuruyor. Vel <Gülüyor> munafiqu devam. Yerazen behu kevzubabi. Münafık da günahını sinek böyle üfleyince gidecek bir şey. Yani küçümse. Günahı küçümsemek nifaktır. Günahı küçümseyen Allah korusun. Münafık. Onun için her zaman söylerim günah işlemekten değil günaha aldırmamaktan korkun. <gülüyor> Vicdan azabı tasdike benzer. Malumunuz <gülüyor> iman 4 şubedir. İkrar dil, tasdik kalbi, marifet aklı, amel bedeni. İşte İmanın bir fertte dört şubeden müteşekkil olduğu gibi vicdan azabı bu dört şubeden tasdike bedeldir. Kalb tasdik, imanda ne ise vicdan azabı da odur. Kalbi olmayanın vicdanı olmaz. Kalbi mühürlenenin vicdanı. Günahı ikrar, günahı ikrar elbette ayrı bir olaydır. Yani vicdan azabı ikrar değildir, tasdiktir. Ama bir de ikrar gerek. İkrara Kur'an ne diyor? Tevbe. Tevbe diyor. İşte vicdan azabı tevbe yerine geçmiyor. Vicdan azabı kalbin tevbesidir dostlar. Ama bir de ikrar lazımdır. O ikrar dil ile Estağfirullah el azim. Bu istiğfar. Bu da bitmedi. Tevbe tekamül etmedi. Tevbenin üçte biri vicdan azabı diğer üçte biri istiğfar Estağfirullah el azim. Yani ikrar Diğer üçte biri de ameldir ki yaptığınız günahın tam zıttını izale etmek için ona karşılık bir sevap. İşte tevbe o zaman tevbe. Tevbe duygu, düşünce, kavil ve fiile yansıyan, yakın bir pişmanlık hadisesidir. Arap dilinde tevbe kelimesinin kökeni, evden kaçan eski cahiliye Araplarında, efendiden kaçan bir köle pişman olup geri dönünce, ona tabet derlermiş. Tevbe yani geri dön pişman oldu. Efendisine arz etti halini. Ben ettim sen etme dedi. Bu kelimeyi İslam almış, içini boşaltmış, efendinin yerine Allah'ı, kölenin yerine de kulu koymuş. Müslüman etmiş. Ve tevbeyi İslami bir kavram haline sokmuş. Ve bizim kitabımızda tevbe her bir günaha konulmuş bir zehire verilen isimdir. Günah bir zehir, tevbe ise panzehir. O zehiri etkisiz hale getirmek. Tevbe bir yaptırımdır. Ahlaki bir yaptırım. Herkes tevbe edemez. Tevbe pişman ol. Herkes, her suçlu, pişman olacak kadar fazilet sahibi değil. Dolayısıyla Allah pişmanlık gösterene ve bu pişmanlığını kalbinde vicdan azabıyla, düşüncesinde pişmanlıkla, dilinde istiğfar ile eyleminde ise, Günaha karşılık seva bile ya da yıktığını geri yaparak pişmanlığını her açıdan ifade ederse işte Allah onun tevbesini kuşkusuz icabet edeceğini kabul edeceğini ve sileceğini o suçu o günahı ifade bulur ve tubu ve tubu ilallahi cemian eyhel mu'minun l'allekum tuflehun ey mu'minler Allah'a topluca tevbe edin istifhar edin bu cemian ifadesinden rahatlıkla topluca istiğfar etmek çıkarılabilir İki manaya gelir Kur'an'daki tüm cemian ifadeleri ki burada hal olarak ya da temyiz olarak gelmiş cümlede ne halde tevbe edelim ya Rabbi topluca der. Eğer hal olarak nitelersek cümlede o zaman birer birer değil kolektif suçlarımıza topluca Manasına gelir ki bir araya gelip de istiğfar okumak bu ayetten yola çıkarak bir ibadet halidir. Bu ayeti öyle tefsir etmek mümkündür. Bazen bakıyorum, soruyorlar toplu zikir, toplu tesbih, toplu istiğfarın İslam'da hükmü nedir? diye. Rahatlıkla bu gibi ayetlerden istinbat yapılabilir. Grama, gramer açısından hiçbir sakıncası yok. Yok temyiz ise bu, ne manaya gelir? O zaman da hepiniz, nerede olursanız olun ama hepiniz Allah'a istifa, tevbe edin. Tevbe edin, çünkü günahlarınız sebebiyle toplumsal bir batağa batıyorsun. Unutmayın, toplum olarak bozulmaya ve kokuşmaya gidiyorsanız, bireysel günahlarınız buna sebebi. Onun için Kur'an'ın diliyle müminlere Rabbimiz şu duayı yapmasını salık verir. Günahlarımız sebebiyle bizi helak eder misin Allah'ım? Yani günahlarımız sebebiyle bizi helak etme Allah'ım. Bir başka ayette içimizdeki günahkarlar sebebiyle bizi helak etme. Toplumsal istiğfarda kişinin kendisinin suç işlemesi gerekmiyor. Suç işleyen bir toplumda yaşamak o toplumda hiçbir günah işlemese dahi fert suç işleyen bir toplumda yaşadığından dolayı istiğfar ile olur. Çünkü suç işleyen bir toplumda yaşayanlar suçlularla beraber yargılanırlar. Aynen İsrailoğullarında, Lut kalminde olduğu gibi. Onun için, dostlar, suç işleyen bir kavimle benle beraber yan yana, iç içe, diz dize, yüz yüze, göz göze yaşamak bizatihi bir suçtur. Tevbesi gerekir. Tevbenin adabına kısaca değinmek istiyorum. Bir, Günahta ısrar etmemek böylediği <gülüyor> idafeahhişeten ki bir önceki ayet Muhsinun diye evet. muhsinler ki Allah'ı görür gibi inanmak muhsin olmak Allah'ı görür gibi yaşamak Allah'ı görür gibi yaşamak. İşte onlar. Kim? وَلَذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةًۙ Bir fuhşiyat yaptıklarında, bir günah işlediklerinde اَوْ <gülüyor> ظَلَمُوا Ya da kendilerine zulmettiklerinde, vicdanlarını, vicdanlarının sesini dinlemediklerinde, vicdan mahkemesinde kendini yargılamadıklarında, Vekerullah. Ne yaparlar? Hemen Allah'ı hatırlarlar. Allah'ı hatırlarlar. Allah şuuruna ulaşmışlardır onlar. Çünkü ahlak şuuruna ulaşmışlardır. Dün konferansta ahlak şuuruna takva Allah şuuruna zikrullah demişti. Ahlak şuuruna ulaşanlar Allah şuuruyla ulaşırlar. Takvaya zikrullah işte onlar vekerullah. Allah'ı hatırlayıverirler. Başkasını değil. Peki bunun tersi nedir? Böyle olmayanlar da insanları hatırlayıverirler. Falan nedir? Feşmekan nedir? Ya falan görürse, Allah görürsen. Festeğferu li Ve hemen arkasından günahlarına af diler. İstiğfar edilir. Ve men ve men yavfirü zunu be Tırnak içinde geliyor ayette. cümleyi muhteriz. Kim Allah'tan başka günahı affedebilir ki diyor. Günahları affedebilir. Valem yusiru üçüncü. Valem yusiru ala ma faglu. Vahum yaglam. Ve bile bile günahta. Yaptıkları işte ısrar etmezler. İşte bile bile ısrar etmezler. Allah ısrarlı olmadığınız sürece affetmekte biiznillah Rablığının şanından görüyor affı ve affetmekte cömert davranıyor. İkincisi ertelememek. Tevbeyi ertelememek. Yine bir ayet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 Ölüm gelinceye kadar günah işlemiş. Hatta izâ hadara ahaduhumullâh. İçinizden veya onların içinden kendisine ölüm gelinceye kadar bile bile günah da ısrar etmiş. Günaha devam etmiş. Ölüm gelmeye yakın. Artık ayağı çukura düşmüş. Mümkün değil. Zina etmek istese gücü yok zaten. Edemez. Artık, artık. Gençliği elden gitmiş. Günah işleyecek, dermanı kalmamış. İşte o zaman dönüp de, İnni Ben artık tövbe ettim diyenin tövbesi yok diyor. Tabi bu ayeti farklı farklı anlamak mümkün. Ölüm anında tövbe edenin tövbesi makbul değildir manasına alanlar çoğunlukta. Ki biz buna ne tövbesi diyoruz? Firavun, Firavun tövbesi, denizin içine gar olup da suların altında ölümle burun buruna gelince ne demişti? Şimdi Musa ve Harun'un Rabbine iman. Lakin Allah yüzüne çöp. Evet, Firavun tövbesi tövbe değil, tövbeyi ertelememek. Günah peşin, tövbe veresi öyle. Öyle şey Akıllı insan ne yapar? Tevbe peşin... ...günah veresi. Tamam. Günah işlememiş olsanız da... ...tevbe... ...peygamber işte bunu yapıyor. Tevbe peşin... ...günah veresi. Allah dostları böyle yapar. Olabilir. İşleyebilirim. Bilmiyorum. Farkında olmadan günah işlemiş olabilirim diye sanki dünyanın en büyük günahkarıymış gibi iki gözü, iki çeşme Allah'ın huzurunda iki oluyor. Aynen Efendimiz Muhammed gibi. Ben her gün yüz kere istiğfar ederim. Hangi günah? Evet. Görmüyor musunuz? Okumuyor musunuz? İzâ câe vel feth ve ra'eyten nâse yedhulûne fi dinillahi efvâca <gülüyor> Rabbini hamd ile tesbih et ve ona istiğfar et. O istiğfarları, tövbeleri çokça kalın. Ya Resulallah, sen o piru pak halinde her sabah Rabbine yüz defa istiğfar et. Yapayım. Eğer sana, sana ölçersek nefsimizi, bizim hayatımızın tümünü tevbe ile geçirmemiz halinde bile, bilmiyorum ki her bir tevbemiz bir günaha denk gelir. Nefsi ıslah etmek Tevbenin adabından üçüncüsü. Ki Kur'an'da çok gelir. Asla emri. Ya da aslihu emri. Müfret ya da cemi olarak çok yerde gelir. Yani döktüğünüzü temizleyiniz. Kirlettiğinizi temizleyiniz. Kırdığınızı, onarınız, yıktığınızı tamir ediniz demektir. Tevbe bir tamirdir. Arkadaşlar. Dolayısıyla ettâibu mine zembike melle zembele Günahına tevbe eden onu hiç işlememiş. İşte tevbe bir tamirdir. Bundan büyük müjdem. Dördüncüsü tevbenin adabından iyiliği artırmak. Kur'an'ın şu müjdesi insanın gönlünü bir anda sözünden sevince garp ediveriyor. İnnel hasenat. Kuşkusuz iyilikler, güzel davranışlar, güzel ahlak, güzellikler, kötülükleri, kötü davranışları ve günahları giderir. Yani matematik bir hesap. Bir güzellik, bir kötülüğü gideriyor. Yani bir gelirse bir çıkıyor. Tabi bu kim için? ''Huz min emvalihim sadaqaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha ilahhir.'' Bakınız ifade. ''Onların mallarından ey Muhammed sadaka al.'' Tevbe suresinin 13. ''Onların mallarından sadaka al. Onunla onları temizlersin. Onunla onları arındırırsın, pırıl pırıl edersin. Efendimiz vefat ettikten sonra ayaklanan ve zekat vermeyi reddeden, namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, hacca gittiği halde zekat vermeyi reddeden birçok kabile bu ayeti delil göstermişti. Diyorlardı ki bu ayete göre Resulullah bizden Zekat alıyor, sadaka alıyor, onun karşılığında da bizi fırın fırınıyor. Şimdi Ebu Bekir bizden sadaka alacak, bizi temizleyemeyecek. Biz niye verelim? Halbuki, halbuki onları temizleyen Allah. Bizatihi zekatın kendisi bir temizlikti zaten. Yanlış bir mantık kullanmışlardı. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta burası değil. Bu tarihi malumat değil. Sadece malumat olsun diye söyledim. Burada dikkatinizi çekmek istediğim yer, ibadetlerin her birinin bir kötülüğü örttüğüdür. Ya da insan nefsini arındırdığı. temizlediğidir. Hele hele burada sadaka olarak geçen zekat, Bizzatki kelime manası ne demektir? Tezkiye, zekat, zeka, temizlik manası. Temizlik. Bu kelime bakınız özellikle seçilmiş. Hem malınızı temizliyorsunuz, hem de günahınızı. Her ibadet öyle. Ya namaz? İnna salatatanha anil fashay walmunkar. <gülüyor> Valedik Rabbı Ekber. Kuşkusuz namaz insanı fuhşiyattan, kötülüklerden ala koyar. Namazın işlevi bu. Yani namaz ne yapıyor diye sorursanız Cenab-ı Hak bu sorunuza bu cevabı veriyor ve bununla da kalmıyor. Ha bu değil namazın işleri. Daha öte bir işlevi var namazın. Vele Rikrullahi Ekber. Namazın bundan da daha üstün bir vazifesi var. O da şu Allah'la sizin aranızı buluyor. En büyük en büyük Allah şuurudur namaz. En büyük kaygı. En ulvi kaygıdır namaz. Dolayısıyla Allah'la aranızdaki bağı perçinliyor. Allah'la aranızdaki bağın muhafazası sizi fuhşiyattan alıkoymasından çok daha önemli. Ayetteki mana aslında bu. Ve le vikrullahi oradaki vava hele hele dahası manası. Hele hele dahası Allah'la aranızı buluyor. Allah'la aranızı bulması fuhşiyattan alıkoymasından, günahtan alıkoymasından daha önemlidir manasına gelir. Oruç. Orucun farz kılındığı ayet bakınız. Kutibe aleykumus devam ediyor ayet şöyle bitiyor. Leallekum kum Kutibe aleykumus siyam kema kutibe aleyllezine minradınlar Leallekum tettet Oruç sizden önceki derece farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Niçin ya Rabbi? Niçin? Sorun bunu. Her ibadetin niçin farz kılındığını sorabilirsiniz Rabbinize. Rabbinizden cevabı hazır. Umulur ki korunursunuz. Sakınırsınız. Sakınırsanız korunursunuz. Oruç işte korunasınız. Diye. Görüyorsunuz. Hiçbir farz yeşillik olsun haşa şenlik olsun neşe olsun diye. Hepsi daha dünyevi hayatınızda bir kırığınızı tamir ediyor, bir yıkığınızı bina ediyor ve bir eksiğinizi, bir gediğinizi giderip bir hayatımızın su alan bir deliğini tıkıyor. Onun için tersi de geçerli. Her terk edilen ibadet ya da emir beden geminizin su almasını biraz daha fazlalaştırıp erken batmaya yol. Yani bir intihardır. Tabi dostlar tevbenin adabına uygun bir biçimde yapılması durumunda bir de tevbeye icabet söz konusu. Ancak tevbeye icabet edilebilmesi için suçun cinsinin hangisi olması lazım? Hukukullah'a girmesi lazım. Allah'ın hakkı ise o tecavüzünüz Allah'ın hukukuna tecavüzse Cenab-ı Hak o tevbeye kayıtsız ve şartsız icabet ediyor. Ya hukukul ibada müteallıksa kul hukukuna müteallıksa işte orada iş farklılaşıyor. Nedir bu farklılık? Buhari ve Müslim'den mealen bir hadis aktarayım size yaklaşık mealini veriyorum. Ahirette Allah mazlum ile zalimi karşı karşıya getirecek. Mazlum ya da kendisine karşı zulmedilmiş, haksızlık edilmiş insan kendisine haksızlık edenden hakkını alacak, isteyecek. Dolayısıyla hakkı kadar Allah onun sevabından alıp haksızlık edenin sevabından diğerinin kine koyacak. Ettiği haksızlık o kadar fazla ki bunu karşılamadı. Ödeşemediler. Yani. Ya da diğerinin sevabı o kadar az ki ödeşemediler. Peki bu durumda alacaklının alacağı yarım mı kalacak? Allah'ın adaleti tecelli etmeyecek. Yine eder Nasıl edecek Efendimizin ifadesine göre? Bu kez de durum tersine dönecek. Eğer onun verecek, onun alınacak kredisi kalmamış, iyice iflas etmişse bu sefer haksızlık edilen kimsenin günahı ona aktarılacak hakkı alacağı. <gülüyor> Kimse kimsenin günahını yükünü çekmiyor. ...herkes yaptığı için... ...bu ayete muhalif değil... ...aksine Allah'ın... ...adaletine, mutlak adaletine... ...çok daha uygun... ...efendimizin haber verdiği budur... ...dolayısıyla... ...hukukul ibad'a giren... ...kul hakkına giren hususlarda... ...çok daha bir dikkatli olmak... ...hukukullaha giren... ...hususlarda dikkatli olmaktan... ...daha fazla dikkatli olmak gerekiyor... ...çünkü... Allah'ın hakkına tecavüzü Rabbimiz mutlak olarak affediyor. Eğer tevbenizi gereği gibi yapmışsanız ama Rabbimiz'in vaadi var. Adaletini öyle tecelli ettirmiş kul hakkına giren hususlarda Allah'a düşeni Allah affediyor ama kula düşeni ya dünyada ondan af istemek ya da o haksızlığın karşılığını, bedelini ödemek, hadler vesilesiyle bedelini ödemek ya da eğer ahirete kalmışsa birebir sizden varsa sevabınızı eğer yoksa onun günahını size vererek ama mutlaka ödeşiyor. Mutlaka adalet tecelli ediyor ve zerre kadar hayırda, zerre kadar şerde karşılığını وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَةٍ İkinci müeyyide biliyorsunuz dersimin başında söyledim dostlar kanuni müeyyide. Bu ahlaki müeyyide. Aslında ahlaki müeyyide biliyorsunuz kanuni müeyyideden daha müessirdir ama ahlaklı olan Vicdan sahibi olana. Buyurun, bunun en güzel delili nedir? Maiz el-Eslami'dir. Vicdan mahkemelerinde kendilerini yargıladıktan sonra duramadılar, geldiler Resulullah'a. Ya Resulallah ne olur beni recme, beni temizle diye yalvardılar. İşte ahlaki müeyyide yeryüzünde tüm hukuki müeyyidelerin de üstünde yer alıyor. Bunun dışında bir olay, Cabbin Malik olayı. Ahlaki müeyyide uygulandı onlara. İnsanlar yüzüne bakmadılar. Resulullah tecrid etti. Yani küstüler. Savaştan geri kaldıkları için. 40 gün böyle devam etti. Okuyun Buhari'deki o uzun hadisi. Görün Cabbin dilinden. O günlerin ne olduğunu evim bana cehennem oldu diyor. Hayatımda böyle ızdırap ve acı yaşamadım. Hatta bazen istedim ki tavan tepeme çöpse. Böyle. İşte ahlaki müeyyide vicdanı olan insanlar böyle baskı yapar. Böylesine baskı yapar. Ahlaki müeyyide budur. Herkes kendisini affetse kendisi kendisini affetmez. Ta ki Allah affedinceye kadar. Ahlaki müeyyide nedir? ...en güzel delilini... ...Ebu Lebabe'de görüyorsunuz. Ebu Lebabe... ...biliyorsunuz... ...Hendek sırasında... ...olacaktı galiba... ...elçi olarak Resulullah onu göndermişti. Yahudilerle... ...görüşme sırasında... ...cezalarının ne olduğunu... ...onlara ima etmek için... dedi böyle. Sizi böyle edecek. Bunu bir ihanet saydı kendi kendisine. Kimse görmedi. Meseleden kimsenin haberi yok. Resulullah sizi doğruyacak demeye getirdi. Böyle bir işaret yaptı. Ondan sonra da pişman oldu. Acaba ben şu savaş zamanında İslam ordusunun aleyhine bir iş mi yaptım diye. Ne yaptım? Kimsenin haberi yok böyle bir durumda. Geldi dostlar. Kendisini mescide kalın vurgunlarla çepe çevre ayaklarından göğsünden belinden bağlattı böyle hiçbir şey yemiyor içmiyordu kızı ve çocukları bir şeyler getiriyorlar konuşmuyor yemiyor içmiyor bir tek şey yapıyor al al, al. Allah Resulü gelip şu ipimi çözmedikçe vallahi ebale buradan kimse kurtar ve ağzıma bir lokma yiyecek koymayacağım. Ne zaman ki Allah'ın Resulü gelir, affedildiğimi müjdeler ve ipimi çözerse kendimi o zaman hür hissedeceğim. Allah Resulü gelinceye kadar da kimsenin çözmesine müsaade etti. Bir şey yemedi, ağzına tek lokma koymadı. Gece gündüz göz yaşadı. Ne zaman ki Allah Resulü geldi, İpini çözdü. bu Lebabe, Resulullah'ın ellerine kapanıp, ya Resulallah, Abu Lebabe'nin canı da dahil neyi varsa feda olsun. Beni Rabbim affeder mi? Ya? Yaptığı aslında bir şey yok. Büyük bir şey değildi. Kendi kendisine böyle bir yorum yapmış. Acaba ihanet mi oldu? Ve kendi kendisini cezalandırması Vicdan mahkemesi böyle yaptı dostlar. Evet. Kanuni müeyyide vahide açıklananlara hudud denilir. Açıklanmayanlara da tazirat denilir. Vahile açıklanan hududu biliyorsunuz. Bunda bir ölçü var, müeyyidede de eşitlik. İslami müeyyidede, kanuni müeyyidede hiç kimseye ayrılık yapılmamıştır. Yapılamaz. Efendimizin buyurduğu gibi, ey insanlar sizden öncekiler birbirlerine karşı Allah'ın hukukunu adaletsiz olarak ikame ettiklerinden dolayı helak oldular. Zenginlere ayrıcalık yaptılar. Allah'ın hukukunu fakirlere uyguladılar. Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa elini keselim buyuruyor Kendisine hırsızlık yapan bir kadın getirilmişti. Ve kadının ailesi araya Resulullah'ın en çok sevdiği birini koymuşlardı. En sevdiğini şefaatçi olarak göndermişlerdi. Resulullah o gelene de kızdı. Sen beni helak ettirmek mi istiyorsun? Evvelki ümmetler bu yüzden helak oldu buyurmuştu. Bunun için müeyyide de eşitlik esastır İslam'da. Otoriteye düşen cezalandırmaktır. Süfyan bin Uyeyne. Dışarıdaki zulüm gören Müslümanların Medine'ye gelmesini emrettiğinde Resulullah bu zat da geldi. O daha misafir iken Medine'de ridasına sarılmış yatıyordu. Bir hırsız mescidde geldi. Ridasını omzundan alıverdi. savuşturdu. Hemen uyandı, kalktı, koştu arkasından. Hırsızı yakaladı. Ridasını da aldı. Suçüstü yaptı ve Resulullah'a getirdi. Resulullah şeriatın cezasını emredince Süfyan bin e, Ümeyye Uyayna demişim Ümeyye başladı ağlamaya Ya Resulallah ben böyle düşünmemiştim ben onu ona sadaka verdim Efendimizin cevabı Ya Süfyan onu buraya getirmeden niye yapmadın onu buraya getirmeden niye yapmadın yani ben devlet başkanıyım ben Allah'ın sınırlarını korumakla mükellefim. Yoksa senden çok çok daha fazla insanlara şefkatliyim. Ama niçin bana intikal etmeden bu işi halletmedi? Böyle buyurmuştu. Onun için otorite vazifesini yapar. Otorite hissi davranamaz. Biliyorsunuz cinayet İslam'da hududa girer. Tazirata değil. Cinayet eğer kasıtlı ve pusu ile... Mesela taammüden pusu ile kasti olarak arkadan vurulmuşsa bu durumda maktulün yakınları affetse dahi çoğunluğa göre yine o cezalandırılır. Ama kavga esnasında, karşılıklı düello esnasında, karşılıklı vuruşma, çarpışma, savaşma, dövüşme esnasında eğer bir taraf ölmüşse bu durumda ölen tarafın yakınlarına verilir katil niçin çünkü mağdur olan taraf odur mağdur tarafın gönlü yatışmadan onun adına kim onu affedebilir mağdur taraf ona işkence edemez mağdur taraf ona kızgınlığından dolayı ateş atıp yakamaz örneğin ancak şeriatın en gördüğü cezayı verir. Ama bir de affedebilir. Affederse o zaman şeriat da onu affeder. Bu durumda ne olur? Amme vicdanı yaralanmamış olur. Ve suç teşvik unsuru olmaz. Çünkü toplum içerisinde zulme uğrayan insanların mağduriyeti böylece kaldırılmış olur. Eşkıyalık ve hırsızlıkta uzuv alınarak yetinilir. İçki bildiğiniz gibi Asrı saadette asrı saadette ayakkabı atılarak cezalandırılırdı. Hz. Ebubekir Bekir döneminde bu yaklaşık bir çıkarsama ile yani kıyas ile 40 çift ayakkabı sayılmış ve 40 sopaya denk olduğu varsayılarak içkinin cezası 40 sopa olarak nitelendirilmiş. Ne Kur'an'da ne sünnette içkinin cezasına dair standart bir şey bulunmamakta. İslam kanuni müeyyide hukukunda tecessüs yasaktır. Eğer bir suç ortaya çıkmamışsa bunu çıkarmak kimsenin vazifesi değildir. İkinci husus, günahı gizlemek İslam'da esastır. Kullu ümmeti muafin illel mücahirin. Efendimiz böyle buyuruyor Buhari hadisi. Ümmetimden her kimse affedilecektir ancak günahını sağa sola yayanlar müstesna. Sanki çok iyilik işlemiş, büyük bir meziyetmiş gibi övüne övüne günahını anlatan insanları Allah affetmeyecektir. Bu nedir biliyor musunuz? Bu suçu ammeye duyurmaktır. Daha doğrusu Rabbimiz onu affedecekse eğer kendisiyle Rabb'i arasında kalırdı affediverirdi. Ama o ammeye geçerse o günaha şahit tutmuş olur insanlar. Dolayısıyla şahit tutulduktan sonra amme hukukuna girer, artık o şansı da kaybeder. Bir de bunun ahlaki bir boyutu vardır ki, günahla övünülmez. Allah hepimizi bundan muhafaza etsin, Allah cümlemizi affetsin. Ve ahiru da'vana inil hamdü rabbil alamin.